Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Açık Dergi içinde yayınlanan Dünyayı Okumak programından hepinize merhaba. Ben Aytaç Timur. Bildiğiniz gibi ülkemizde işte 10 gündür korkunç bir deprem yaşanıyor. Hepimiz bununla yatıp bununla kalkıyoruz. Hepimiz çok e, üzgünüz, çok öfkeliyiz. Ben de e, 100 yılın hesabı kitabını daha önce çıkartan e, Oya Açık Alını Açık Radyo'ya davet ettim. Oyan'ım Açık Radyo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Yüzyılın Hesabı diye bir kitap çıkartmıştınız. Ben özellikle kitabı neden yazdığınız bölümünden çok etkilendim. Oradan başlayabilir miyiz? Bu kitabı neden yazdınız? <gülüyor> ben 2011'de Van'daydım. 2011 deprem sırasında. Yaşadıklarımızı yaşadıklarımızın biraz daha bir e, genel çerçevesine e, çıkarmak ve o çerçeveden de e, neyin ne yapılabileceğini ve tekrarladığımızın hata, tekrarladığımız hataların bir daha yapılmaması için neler yapılabileceğini e, görmek istedim, göstermek istedim. Evet, yani... Bunu, bunu da e, öğrencilerinizle beraber yaptınız değil mi? Çalışmayı, pardon. Çalışmayı da öğrencilerinizle beraber yaptınız değil mi? Evet, öyle. Öğrencilerle beraber yaptım ve e, yani eşitsizliklerin her depremi biraz daha derinleştirdiğini e, gözlemledim ve göstermeye çalıştım. E, demokrasinin yetersizliğinin Nasıl e, ciddi bir sorun olduğunu ki bu da işte eşitsizliklerle hep paralel giden bir şey e, görüp göstermeye çalıştım. E, evet böyle bir şeydi. Ben de hemen kitabınızdan bir, hoşuma giden bir cümleyi okuyayım. Diyorsunuz ki depremi korkunç kılanın yeri sarsılma, yerin sarsılmasından çok bilgisiz, hazırlıksız, örgütsüz ve yanlış şekillerde kurduğumuz mekanlarımız. Ve yaşam, yaşamlarımız olduğunu altını çizmek için yazıyorum demişsiniz. Evet, evet gerçekten böyleydi. Yani burada söylediğim her söz yüz yıl boyunca karşımıza çıkmış. Erzincan depreminde de karşımıza çıkmış 1939 yılında. 1999 yılında Marmara'da karşımıza çıkmış. 2011'de Van'da karşımıza çıktı ve 2023'te Maraş'ta, Elbistan'da karşımıza çıktı. Bilgisizlik, hazırlıksızlık, örgütsüzlük ve buna dayanarak kurduğumuz mekanlar. Onun altında hep birlikte izliyoruz. Gerçekten kitabın girişinde... 20. yüzyıl ve 21. yüzyılın depremlerin dökümünü yapıp can kaybını, yıkılan bina sayısını veriyorsunuz. Ve e, böyle toplu gördüğü zaman insan çok daha korkunç bir tablo ortaya çıkıyor. Evet doğru. Peki. Doğru yani Hı -hı. şimdi tabii e, böyle e, o, o tablo gerçekten korkunç ama e, yüzyıla baktığımızda Erzincan'dan sonra işte neredeyse 33 bin kişi ölmüş ki 1939'da kayıt tutmak da çok sorumluydu tabii, tabii, tabii. yani buna rağmen kaydı tutulabilen 33 bine yakın insan var ve bir tek mekanda bu ortaya çıkmış aslında işte Marmara'da da hep söylenti vardı Rakamlar 17000'den binden büyüktü küçüktüler bilmem ne diye artık doğrudur değildir ama onu bu örnekleri Erzincan'ı yakalayacak gibi ne yazık ki ama Marmara'yı geçti. Bugün Erzincan'a e ile... da geçti. 35.000'e dayandı galiba. Ya i̇şte yani, yani bugün son... külkü rakamı ben dinlemedim demek ki. Yani 35.000. Bin... E, kitapta ilginç bir cümle daha var. Yani diyorsanız ki yani benim en büyük arzım bu, bu kitap bir depremden sonra yayınlanmasın. Gerçekten de öyle olmamış zaten. E, ama evet. burada bir e, depremden sonra böyle ayağa kalkan toplumun hani burada ha. toplumu İkiye ayırırsak bir devlet tarafını bir de sivil tarafını. E ama evet. çok kısa bir süre sonra bir eylemsizliğe dönüştüğünü de yazıyorsunuz evet. değil mi? Yani evet. bu, bütün bu e, üzüntüler, öfke çok kısa bir süre sonra evet. üzülüyor ki, şey unutuluyor ki burada evet. göstergesi yani kayıplar aynen devam ediyor. Kesinlikle öyle. Yani bu da işte o sizin bulup... 500 saymadan bulup da çıkardığınız o paragraftaki yine sözlere döneceğim yani öfkemiz bir kere tabi bir şeyimiz vardır isyan değil tevekkül diye bir yaklaşımımız vardır ama yani illa isyan etmemiz gerekmiyor ama itiraz etmemiz gerekiyor soğuk kanlılıkla Kendimize, kendi politik kültürümüze, kendi geleneklerimize itiraz etmemiz lazım. Yani unutma anlamında. Eğer örgütlenemiyorsak unuturuz. Çünkü birey bir sistemin modern bir sistemin zaten modern sistemden önce birey yoktu. Birey yeni bir oluşum. Tarihsel, toplumsal bir oluşum. Bir yeni varlık tanımlamış toplum, tarihin belli bir noktasında. Adına da birey demişiz. O bir modern sistemin en zayıf noktası. O birey ancak toplumca desteklendiğinde birey İş yapıyor, iş görüyor. Ve bunu yüzyıldır bu Anadolu topraklarında her afette toplum çok iyi başarıyor. Hem bireyi korumayı hem de mobilize etmeyi çok iyi başarıyor. ve e, Ama birey onun dışında o kadar zayıf ki şimdi eğer Konuya odaklı örgütlenmelerimiz olmazsa ki burada sivil örgütlenmelerden söz ediyorum. O zararlı bireycikler bizler bir şey yapamayız. Öfkemizi yatıştıracağız ve yine kitapta 100 yıl boyunca yaptığımızı gösterdiğim gibi unutmayı seçeceğiz. Aslında unutmayacağız. O bizim tabii ki bilinçaltımızda yer edecek. Kolektif bilinçaltımızda da bir yer edecek. Ama işte bir sürü başka acımız gibi tarihte yaşadığımız bir kenara koymak anlamında bir unutma yaşayacağız. Ve ondan sonra bu işte son zamanlarda Birleşmiş Milletler öncülüğünde çok önemli afet azaltma çalışmaları, risk azaltma çalışmaları daha doğrusu yapılıyor. Çok önemli kavramlar geliştirildi. Ama onlardan birini söyleyeyim. Normale dönmek demek afet öncesi duruma dönmek değil. Çünkü afet öncesi durum afeti yaratan durum. Hmm, çok Ona dönmememiz lazım hmm, çok bir başka şeye dönmemiz daha doğrusu dönmek değil yeniden yaratmamız lazım o yeni bir afete dirençli bir toplum e, onun için örgütlenmek gerekiyor konuyu gündemde tutabilmek için örgütlenmek gerekiyor. İşte hep bunun için unutuyoruz. Yani unutmayı da tabii tırnak içine alarak konuşayım ama bunun için kenarına, kenarına beynimizin, bilincimizin kenarına doğru itiyoruz bu konuyu. Başa çıkılamayacak kadar dertli bir konu bu. Bireysel düzeyde. Ancak örgütlü düzeyde bununla başa çıkarız. Bir de tabii burada bir tek... Sivil toplumu söylemiyorum ben en çok onun üzerinde duruyorum. Yani sürecin çok zayıf bir halkası olarak durduğu için aslında öyle olmadığı halde. Ama e, sivil toplumu tabii ki bilgi nereden gelecek? Bilimden gelecek. E Bilim ne kadar örgüt? Yani bilim deyince de sadece tabii teknik bilimleri anlamamamız gerekiyor. Teknoloji üreten e, bilgi alanlarını anlamamamız gerekiyor. Yani sosyal bilimlerin ürettiği bilgi de çok değerli olabilir ama çok az şey üretiyoruz. Yani bu kitap yazıldığından beri benim o savunduğum bir programa bağlı e, toplumun örgütlenmesine destek olacak. İşte e, toplumu e, çeşitli kesimleriyle işbirliğine kurgulayacak. Bunu daha geniş alanda özel sektörle ve devletle ilişkilendirecek, medya ile ilişkilendirecek. Çok sistematik bir programa ihtiyaç var. Bu da örgütlenme demek. Ama orada da örgütsüzüz. Yani burada da dönüp tabii her yerde ben kendime pay çıkarıyorum ve iğneye çuvaldızı batırıyorum kendime. Yani bir bilim insanı olarak da bu kitap yazıldığından beri de üzerime düşeni de üzerimize düşülen, düşeni de yeterince yaptığımız kanısında değilim. Ve bunlar eksik olduğunda unutuyoruz. Yani kendimize kızarken bile doğru kızmamız lazım. Bireyler niye unutuyorlar diye bireylere kızmanın anlamı yok. Boş. Niye örgütlenmedik diye kızabiliriz kendimize. Gerçekten çok güzel ifade ettiniz. Oya Hanım burada müsaade ederseniz. Dinleyicilerimize böyle küçük bir şarkı dinletelim olur mu? Evet <gülüyor> çok sonra, iyi olur. Evet. edeceğiz. Evet. E, Oya kalınla deprem üzerine yazdığı yüzyılın hesabı kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Birazdan burada olacağız. Oya Hanım kitabın hemen başında e, e, dirayetli toplum diye bir kavram atıyorsunuz. Biraz da Evet. evet. Kavram tabi bana ait değil de Balamir'in bir kavramı alıp ben onu kullandım. Yani onun kullandığından biraz daha böyle geniş bir şekilde aldım kullandım. Evet çok hoşuma gitmişti o. Peki biz neresindeyiz bu dirayetli toplumun? Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yazdığımdan biraz daha ilerideyiz isteyebilirim ama işte mehteran takımı gibi git geldiğimizde çok açık. Ee, yani daha 40 çuval un yememiz lazım, ekmek yememiz lazım diyeyim. Her seferinde biraz öğreniyoruz. Yani geri gidişlerimiz de var. Yani gerçek bir mehteran takımı gibiyiz. Marmara'yla bana karşılaştırdığımızda bir birikim görüyorduk. Gözlemledim ve onu kaydettim Banda Örgütlenme bakımından da işin kotarılmasının becerileri bakımından da işte afat gibi bir kurumun gerçekleştirilmesi ortaya konması bakımından da çeşitli böyle yani kurumsal e, yasal, hukuki e, örgütsel toplumsal e, politik ekonomik pek çok e, başarılar vardı ama geri gidişler de vardı şimdi de aynı şekilde ileriye gittiğimiz noktalar var yani o günkü alakasızlık bilgisizlik diyeceğim yani Konuyla, konuya çok uzak olmak, farkındalıktan çok yoksunluk noktasında değil toplum. Bunu İzmit için mi ee, söylüyorsunuz? Efendim? İzmit için söylüyorsunuz değil mi? Oradan alıyorsunuz. Yani e, şey İzmit değil de... E, Van, Van'da Van'a göre e, Maraş ve Elbistan depremlerini karşılaştırıyorum. Yani... Marmara'ya göre Van'ı Van karşılaştırdığımızda bazı adımlar, olumlu adımlar vardı. Van'la Maraş-Erbistan depremlerini karşılaştırdığımızda da bazı olumlu e, adımlar var. Kurumsal yönden de sivil toplumsal örgütlenme yönünden de sivil toplum örgütlenmeleriyle devletin işbirliği açısından da veya özel sektörün işbirliği açısından da farkındalık en önemli üzerinde durabileceğimiz en değerli temel diyeyim farkındalık noktasında da bazı adımlar var. Bu çok olumlu ve iyi bir şey ama gördüğümüz gibi yetersiz ve Sonuçta dirayetli toplumun neresindeyiz? E, yani başındayız demeyeceğim. Ama e, ortasına bile gelmediğimiz çok açık şimdi. Bu kadar e, ölümün olduğu yerde ortasındayız diyemem bu kadar yıkımın olduğu yerde. Olmaz bu şeye e, ne bunu e, kaderle kurtarabiliriz Kader diyerek kurtarabiliriz. Ne de bu çok beklenmedik büyük yaygın bir depremdi. Yani aslında çok iyi hazırlanmıştık ama bütün suç bu kadar çok yerde aynı anda deprem olmasında diyebiliriz. Bunları diyemeyiz. Niye bizim senaryolarımız yoktu? Niye işte en kötü senaryoya göre hazırlanmamıştık? Her bir yerel ortam hani bir tek yere göre hazırlanmış olsaydık bile. Hani o yerel ortamın örgütleri, taban örgütleri. ilk 72 saatin en sorumlu süreç olduğunu biliyor olmalıyız. Yani depremi. Tanıyamama gibi bir durum vardı mesela Van'da yer yer gözlemledim. İlk 30 saniyedir bu ama çok önemlidir. Yani bu deprem farkındalığının ne kadar düşük olduğunu gösteren bir ölçüt. Şimdi ona göre böyle bir şey yokmuş gibi duruyor. Tabii ki bunları daha ayrıntılı araştırmalarla açığa çıkarmak gerekiyor ama eğer böyle bir farkındalık noktasına geldiysek ama bundan sonra daha ileri adımlar var. Yani onlar nerede? Hani deprem çantasını küçümseyen var, önemseyen var ama deprem çantasının kendisi bir farkındalık konusudur. Yani işe yarar yaramaz başka. Ama yarayacak olan için de yaram yaramayan için de bir farkındalık konusudur. Bir şey yapar. Şimdi yapılmış mı? Hani tabanda ne yapılmış? Komşu komşuyu cena şeyinden enkazından çıkarmaya çalışırken tırnaklarıyla orayı yontuyor. Ama bu bu örgütlenme başka bir örgütlenme. Yani bu farkındalıkla riski azaltmaya yönelik veya riske maruz kalmama üzerine bir e, örgütlenme değil ki işte o yönden dirayetli topluma daha çok yolumuz var yeter ki bu korkunç örnekler krizi geçirdiğimizde özellikle ilk 15-20 gündür bu krizi geçirdiğimizde aa tamam geçti artık normale dönelim Açalım. Dükkanlar açıldığında yolda yürümeye başladığımızda bir de çocukların okulu açılırsa tamam normale döndük. Hadi siz de çadırları boşaltın. Hemen şu bizim yaptığımız yerlere taşınıverin. Tamam. Üstünü örtelim. Bir de enkazı temizleyelim. Kaldıralım. Tamam. Gözümüzde de görünmesin. Hatırlamayalım. Ee, tamam. işler de başladı. Oh. Tamam. Yani Böyle yapmayalım. O zaman diğer, dirayetli toplumu kuramıyoruz. Dirençli kentler yaratamıyoruz. Doğaya saygı duyamıyoruz. Ve bunlar arasındaki ilişkiyi de göremiyoruz. Ve bunların hepsinin sivil toplumun örgütlenmesiyle alakalı olduğunu... ...şeffaflık veya kayırmacılıktan uzaklık için talebin veya baskının buradan geleceğini ihmal ediyoruz. Yani sermaye dediğiniz çok akışkan bir şey. Ben şu partiyi ya da bu partiyi işaretleyerek konuşmuyorum. Ama yani şeffaf ihale işte bunun için çok önemli... Sonuçta altında kalmayalım o evlerin diye çok önemli. Evet çok güzel ifade ettiniz. Ee, Oyanım e, programımızın da sonuna geldik. Ben de sözünüzü kesmek evet. istemedim. Gerçekten çok güzel gidiyordunuz. Evet. Çok teşekkür ediyorum Açık Radyo'ya katıldığınız için ve bu değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Ee, ben teşekkür ederim. Beni hatırladığınız için. Bir depremde hatırlanmış olmak tabii hiç değil ama bunu telafi et, edeceğim. Umut umudun sonu yok. Evet. Ee, bunu öyle edeceğim. gidiyoruz. Böyle eşyayı yani. alıp başım üstüne koyuyorum. Çok teşekkür evet. ediyorum. Ee, bütün Türkiye'ye sabırlar diliyorum. Evet ee, öyle öyle. E, bütün bütün herkes. Bilmiyorum oradaki insanlar bu konuşmaları dinleyebiliyorlar mı? Daha e, doğrudur. internet bile. E, Tabii. geliyor gidiyor elektrik geliyor gidiyor yani çok zor koşullardalar tabii ki ee, şimdi değil ama belki daha sonra çünkü evet, bunlar kalıcı evet, evet bunlar da işte arşivde evet. kalacaklar tabii. <gülüyor> sizlere de başarılar Teşekkür diliyorum diyorum. yani Teşekkür açık radyonun kendisi bir örgütlenmedir ve çok değerli bir örgütlenmedir yani bunu daha yaygın bir şekilde yapabilmemiz e, dirayetli do topluma doğru atabileceğimiz önemli adımlar arasında yani birbirini destekleyecek bütün bunlar evet, tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız evet değerli ben teşekkür ederim Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları Yüzyılın Hesabı kitabının yazarı Oya Açıkalın'la deprem üzerine konuştuk önümüzdeki programda görüşmek üzere hoşçakalın